Evet. Şefaat meselesi de böyle kardeşlerim. Yine kitabımıza devam ediyoruz. Haram olan çalgı aletleri ve içki eşliğinde şarkılar söyleyip raks eden, el çırpıp ıslık çalarak eğlenen kimselerin meclisine gidip bunu dinlemenin günahlığı ve diğer bazı kötülükler. Bunu da üç kısım halinde işleyeceğiz birinci kısımda böyle bir çalgı ve eğlence meclisine katılmak kalbi hasta eder ve hatta öldürür şimdi bu kısımda bunun nasıl şeytani bir şey olduğunu ne gibi kötülük ve mefsedetleri yani ifsatları bulunduğunu anlatmaya çalışalım sesim iyi mi? her şeyden önce bu şeytani bir iştir şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan bir tanesidir. Şeytan bununla ilmi ve aklı az olan, hakkı bırakıp batıla suluk eden cehalet ve gaflet ehli kimseleri avlayıp kendi yoluna sürüklemiştir. Tamam. Allah razı olsun. Şeytanın tuzağından başka bir şey olmayan böyle bir sema meclisi her şeyden evvel insanları ilimden, ibadetten alıkoyar ve Kur'an'dan uzaklaştırır kardeşlerim. Düşünün şimdi, burada bir şarkı, bir türkü veya ilahi adı altında yeşil pop olsa bu kadar sakinliğin olması mümkün mü? Fasıklık veya günahkarlığa düşkünlük getirir. Zaten şeytanın bu tuzağına düşen kimseler böyle sema meclislerini kendileri için adeta Kur'an kabul etmişlerdir. Bunu Kur'an edinenler elbette Rahman'dan uzaklaşmış şeytana yaklaşıp ona arkadaş olmuşlardır. Evet kardeşlerim ehli imanın Kur'an'ına karşılık ehli batıl da bunu Kur'an edinmiş. Bunun için böylesi sema meclislerine büyüklerimiz Kur'an-ı şeytan demişlerdir. Evet, bu şeytanın Kur'an'ıdır. Rahman'a karşı çok keşif bir perdedir. Livata ve zinanın efsunudur. Şeytanın hile ve tuzağına düşerek Kur'an'ı terk eden, böylesine bir sema meclisini Kur'an edinen bu kimselerin haline dikkat edersen, görürsün ki hepsi büyük bir sessizlik ve saygı içinde bu semayı takip ederler. Hiçbir hareket yok, tam bir huzur ve huşu içindeler. Hepsi dikkatle kulak kesilir, kalplerinin tamamını buna verir, sanki tamamı tek varlık olmuş bir durumdadır. Gerek hıraks edenler, gerekse bunları izleyenler, öylesine dalmış, öylesine kendilerinden geçmişlerdir ki, bardak bardak içki içen içkiciler bu kadar kendilerinden geçmiş olamaz hepsi semanın sarhoş olmuşlar neredeyse kalpler parça parça olacak neredeyse kalkıp üzerlerindeki elbiseleri parçalayacaklar tabi varsa ortaya çıkıp dans edenler de öylesine tepinirler ki neredeyse yeri parçalayacaklar hepsinin duyduğu lezzet haz, heyecan doruklardır kardeşlerim. O kadar süratli, ahenkli ve düzenli olarak raks ederler ki, sanki sinek kadar ağırlıkları kalmamış, sanki havada uçuyorlar. Ve zaten kendileri de bunu bir nevi uçuş, kendinden geçiş olarak kabul ediyorlar. Bundan o kadar memnundurlar ki, bunu dinlemeyi, kelamullahı dinlemeye tercih ediyorlar. Onlar bu oyun ve eğlenceyi kendilerine bir din ve iman edinmişlerdir. Burada duydukları veç ve istirak ile Hakk'a vasıl olduklarını bile iddia edenler çıkmıştır. Ama Hakk'ın kelamını baştan sonuna kadar dinlemiş bile olsalar, herhangi bir veç ve istirak halini yaşayamazlar. Çünkü onların Kur'an'ı başka duydukları sevinç, surur Allah için değil, Allah'tan da değildir aşk ve şevkleri ilahi değil, şeytanidir bunun için sema meclislerinde şarıl şarıl akmaya başlayan gözyaşı pınarları Allah'ın kelamı okunmaya başladığı zaman hemen dini verir aşk ve şevkleri söner yüzleri asılır Ey bu şeytanı semayı Kur'an edinme gafletine düşen insan hiç insanın şanından mıdır? İlahi semayı bırakıp da şeytanı semayı kendisine din ve iman edilsin. Düşün bir kere bu sevgin, bu aşkın, bu şevkin, gözyaşı pınarlarını salıverip akıtman kendinden geçip fani olmanın asıl yeri Kur'an'ın okunduğu İlahi kelam meclisleri olmalı değil mi? Eskilerin dediği gibi bir şeye yakınlık duymanın asıl sebebi aynı cinsten olmaktır. Bu kaidesince böylesine şeytanı sema meclislerine yakınlık duymak, bunu din ve iman haline getirmek, bu yüzden Kur'an'dan hicret edip uzaklaşmak, böylesine sema meclislerinde sevinç duyma, gönülden ona inanma Kur'an meclislerinde bunun zerresini duymayacak kadar katılık ve uzaklık gösterme evet bütün bunlar acaba neyin ifadesi bunların asıl sebebi nedir kardeşlerim eğer şeytanı tarafa kuvvetle meyletmek değilse bu zıtlığı nasıl açıklayabiliriz yine aynı kayda gereğince rahatlıkla söyleyebiliriz ki Kur'an meclislerinde duyulmayan huzur sevinç Allah'a ve onun kelamına olan aşk ve şevkinden dolayı gözyaşlarını tutamayan zevklerin haz ve heyecanların en ulusini yaşayan ehli imanın dahi bu ali rahmani ve Kur'an'ı tarafa meyletmenin ifadesi ve semeresidir Madem ki bir şeye yakınlık duyup meyletmenin asıl sebebi o cinsten olmakta, o halde kardeşlerim, Kur'an'a yakınlık duyan, zevki, neşesi, Kur'an'dan kaynaklanan bir kimsenin, Allah adamı, Kelamullah adamı, din ve iman adamı, tevhid adamı olduğunda da, hiç şüphe yoktur. Madem bu böyledir, ve aradaki zıtlığı, başka türlü anlamanın ve açıklamanın da imkanı, o halde bunu, böylece biz dahi iyi anlamalıyız bu tarafa yönelmeliyiz aksalde yüce yaratıcının azarını işitir azabına uğrarız bakın Rabbimiz Fanehu ve Teala ne diyor kardeşlerim şimdi sizler beni bırakıp da şeytanı ve onun zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz oysa onlar sizin düşmanınızdır Böyle bir şey zalimler için ne kötü bir değiştirmedir. Çünkü bu gerçek dost olan Allah'ı bırakıp düşman olan şeytanı ve onun neslini dost edinmektir diyor Keyif 50'de. Evet kardeşlerim Allah bize rahmet etsin. Allah hayra uyanlardan eylesin. İslam adamları ve doğru yol önderleri bulunan büyüklerimiz daima nasihat ederler kardeşlerim. Kendilerine acıyıp usulünce hitap ettiler. Oyun ve eğlence yoluna düşüp de bunu kendilerine din ve iman edinenlerin bu yüzden kitabı terk etmelerin ne kadar yanlış ve zararlı olduğunu hep anlatıp durdular. Her kesimden ve meslekten pek çok alim bu yolda bazı ı nasihatta bulunduğu, risaleler yazdığı, tebliğler sundu. Ama bugün bakın, o kadar çalışıp çabalanmasına rağmen, ilahi adı altında, şarkılar, sözler nasıl yayıldı değil mi? Kur'an'dan çok onlar satılıyor, Kur'an'dan çok onlar dinleniyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Kardeşlerim, işte bunlardan biri olarak İmam Ebu Bekir et Tartu işi, Sema'nın şarkının haram olduğuna dair yazdığı eserin baş tarafında bakın ne diyor. Olanca hamdü senamız alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'adır. Elbette güzel akıbet, günah ve kötülüklerden sakınmasını bilen takva ehlinindir zalimlerden başkalarına düşmanlık göstermekse doğru olmaz yüce Allah bizlere hakkı hak olarak göndersin de hep hakka uyalım batılı batıl olarak göstersin ki daima batıldan kaçmış olalım Allah cümle kullarını buna hidayet buyursun bizden öncekilerin yaşayışları gerçekten takva içinde geçmiş şayet Allah'ın kullarından biri nefsine uyup bir günah işlemiş olsa bunu herkesten gizlerdi sonra bu kötülüğü bırakır kendisini bağışlaması için yüce Allah'a yalvarırdı günahını açığa vurmadığı gibi günah da ısrar da etmezdi derken cehalet ve gaflet arttı Elim ve marifet azaldı İnsanlardan bazıları alenen günah işleri oldu sonra durum gittikçe daha da kötü oldu İyiler azalıp, Kötüler çoğaldı. Nihayet, Müslüman kardeşlerimizden bazılarını, Şeytanlar yoldan çıkardı. Dini şuurları ve akılları iyice zayıfladı. Kur'an'ı arkalarına atıp, Oyun ve eğlenceye aşık oldular. Adeta kendilerini buna kaptırdılar. Kendi kendilerini aldatmak için de, bunun kendilerini Allah'a yaklaştıracak en iyi yol olduğunu iddiaya başladılar. Böyle inandılar, böyle telkinlerde bulundular, böylece kendilerine has bir yol tutup, Müslümanların yolundan ayrıldılar. İslam fakihlerine, büyük din mürşitlerine açıkça muhalefet ettiler, bu ise katiyen iyi bir gidiş değildir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kim kendisine, Dost doğru yol belli olduktan sonra Allah'ın elçisine karşı gelir ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu döndüğü bu yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir gidiş yeridir orası diyor Nisa 15'te. Ben bu konudaki bu eserimi yazmakla hak ve hakikati açıklamayı bazı batılcıların şüphesine cevap vermeyi Kitap ve sünnetten bu husustaki delilleri göstermeyi istedim. Önce bu hususta bizlerden daha yetkili bulunan alimlerimizin sözlerini vermeyi uygun buluyorum. Ta ki bu hususta hakikatin ne olduğu iyice bilinmiş olsun. Ehl-i sünnet imamlarından İmam Malik şarkı söylemeyi ve onu dinlemeyi nehyetmiştir. Ve demiştir ki bir kimse satın aldığı cariyenin şarkıcı olduğunu öğrense bunu geri verme hakkına sahiptir. Yine imamı Maliye Medine ehlinin şarkı hakkında ruhsat verdiklerini söyleyip bu hususta ne diyeceği sorulduğu zaman evet Medine ehlinden buna izin verilenler vardır. Fakat kimseler bize bu kimseler bize göre fasıktır demiştir. Ebu Hanife'ye sorulunca o bunu kerih görmüş ve günah saymıştır. Küfe ehlinden İmam Süfyan-ı Sevri, İbrahim Neha'yden, Şabi'den ve daha başkalarından bunlar da aynı şeyi söylemişlerdir. Evet. Hanefiler bir kimsenin yakınında çalgı çalınıp şarkı söylendiği onun bulunduğu yere duyuluyorsa veya o kimse böyle bir yerden geçiyorsa, bunu işitmemek için gayret göstermesi kendisine vaciptir demiştir. Şafilerse bizzat İmam-ı Şafi çalgı ve şarkı mekruh olan bir eğlencedir. Muhal ve batıla benzemektedir. Bunu fazlaca irtikap eden kimse sefih sayılır ve şahitliği reddedilir demiştir. Evet. El-Mühezzep adlı kitapta haram kılınmış menfaatler için ücret caiz olmaz. Çünkü bunun kazancı haramdır. Kendiliğinden ölmüş hayvanın meytenin ve kanında kazancı haram olduğu gibi yazılmıştır. Bunları birkaç madde halde gözden geçirelim. Birincisi çalgı ve şarkının ücreti sırf haram bir ücrettir. İkincisi, bunun üzerine ücret tahakkuk ettirilmesi batıldır. Üçüncüsü, bundan elde edilen kazanç, meyte ve kandan elde edilen kazanç gibidir. Dördüncüsü, kişinin malını çalgıcı veya şarpıcıya vermesi caiz değildir. Bu suretle malını harama harcamış olacaktır. Beşincisi, ney, flüt kaval kabilinden bir şey çalınıp eğlendirmek haramdır çalgı aletlerinin en hafifi bunlar sayılır. Bundan dahi bunlar dahi haram olursa ud, tambur, tambur gibi çalgı aletleri haram olmaz mı? İlmin kokusunu almış bir kimse için bunun haramlığını reddetmek mümkün mü? Bilindiği gibi bu zaten fasıkların, içki içicilerin şiarı alametidir. İmam Ebu Zekeriya ennevevi böyle demiştir. İnsanları heyecanlandırıp coşturan ve aslında işkicilerin şiarı alameti bulunan çalgı aletleriyle çalıp söylemek haramdır. Yera ney, flüt, kaval denilen aletin kullanılmasında ise iki hüküm vardır. İmam Begavi sahih olan haram olmasıdır demiştir. Evet. Nevevi bunun kesin olarak haram olduğunu zikretmiştir. Ebu'l Kasım el Delvai Yera denilen çalgı aletinin kullanmasının haram olduğunu anlatmak için bu konuda da özel bir eser yazmıştır. Ve Ebu Amr İbn Salah çalgı çalınarak ve defe vurularak icra edilen bir musikeyi dinlemenin haram olduğunu söylemiş ve şöyle fetbahada vermiştir. İyi bilinsin ki çalgılı bir eğlencede eğer def zurna, klarnet vesaire şarkı bir araya gelmiş bulunursa bunu dinlemek haramdır. Dört mezhep imamının ve diğer İslam alimlerinin bunda ittifakı vardır. O imamlardan hiçbiri bunu mübah saymamıştır. İmam-ı Şafii'nin mezhebine mensup bazı alimlerden nakledilen ihtilaf sadece yera denilen veya Şebbabe dedikleri Irak mizmarının tek başına çalınmasına aittir. Veya herhangi bir çalgı aleti kullanmaksızın sırf def vurulması haline mahsustur. Yoksa bazı dikkatsiz kimselerin zannettikleri gibi def ve diğer çalgı aletlerinin eşliğinde icra edilen şarkı ve eğlence meclisinde bulunup bunu dinleme üzerine değildir. İhtilafın burada olduğunu zannedenler bu anlayışı tamamen anlayıştır Evet. İşte İbn Salah'ın bu konudaki sözleri de böyledir. Bu da o bu konuda sözü oldukça uzatmış. Allah'ın haram kıldıklarını helal sayan ve kendilerini Allah'tan uzaklaştıran şeylerle Allah'a yaklaştırmaya çalışan kimselere karşı reddediyor. Reddiyeler kalemi almıştır. İmam-ı Şafi ve onun ilk arkadaşları da bu konuda oldukça sert ve şiddetli davranmışlardır. Hatta İmam-ı Şafi'nin şöyle dediği haberi bizlere nakl olmuştur. Ben Bağdat'tan ayrıldığım zaman oradaki zındıklar adına takbir dedikleri bir şey icat etmiş durumdaydılar. Onlar bununla insanları Kur'an'dan alıkoyuyorlardı. Bakın i̇mam Şafi'nin Şaf Şaf Şaf Şaf Allah kendisinden razı olsun Tahrir hakkındaki sözü bu kadar sert olursa, bundan kat kat daha kötü olan nice mefsedet ve ifsat ve haramları kendisinde toplamış bulunan bir şarkı ve çalgı meclisi için çok daha şiddetli olmaz mı? Onların tahrir dedikleri şey ise birinin kalkıp zahitlikle ilgili. Bu sırada bazılarında ellerindeki çubukları deriden veya kumaştan yapılmış bir yastık üzerine vurarak o şarkı söyleyene eşlik edip ahenk tutmasından ibaretti. Eğlencenin bu kadarcığı insanları Kur'an'dan alıkorsa daha büyüğü ve daha kötüsü daha çok alıkoymuş olmaz mı? Hiç İmam-ı Şafi buna ruhsat verir mi? Şüphesiz Allah'ın rızası faydalı ilim öğreneceği yerde böyle fitne ve fesada vesil olan şeyleri öğretip icra etmekte vakit geçiren kimselerle beraber olmadığı gibi kendilerini ilimsiz ibadete veren cehalet ehliyle de beraber değildir. İmam Sufyan bin Uyeyne ne kadar güzel söylemiş bakın. Bizim ilim ehli üstadlarımız ara sıra Müslümanlara bir güzel nasihat olsun diye derler ki alim olduğu halde fitne ve fucura karışan kimselerden bir de kendilerini ibadete vermiş cahillerden iyi safran. Çünkü bütün ümmetlerdeki fitnelerin tamamının kaynağı bu iki sınıf insanlardan olmuştur. Biz dahi üstadlarımızın buyurdukları bu söz ile sizlere nasihatte bulunuyoruz. Ey kardeşler dermiş. Evet. Her kim yeterli ilme, muhakeme ve düşünceye sahip ise ümmeti Muhammed'e bulaşan fitne ve fesatların da yine bu iki sınıftan geldiğini çok iyi anlayacak ve bu büyük alime hak verecektir evet Allah bizleri her türlü fitneden bere buyursun İmam Ahmed de oğlu Abdullah'a şöyle diyor İmam Ahmet'e oğlu Abdullah şöyle soruyor ben babama bu hususta sordum. O dedi ki, çalgı ve şarkı kalpte nifakı yeşertir. Ben bundan asla hoşlanmam. İmam-ı Maliye bu sorulduğunda, şarkıyla, çalgıyla, bundan ancak fasıklar uğraşır demiştir. Evet. Yine İmam Ahmet, Ut, tambur gibi çalgı aletlerini açıkça gören birinin bunu kırıp zararsız hale getirmesi mümkün olduğu zaman kırması lazım geldiğini söylemiştir. Hatta o örtülü bulunan bir çalgı aletinin çalgı aleti olduğunu iyice bilinmesi halinde yine bunu bilenin kırması gerektiği hakkında fetva vermiştir. İşte durum bu kardeşlerim. Eğer şarkı ve çalgı karşılığı kazanılan şey mübah olsaydı, herhalde dinimiz bunu serbest kılardı. Şarkı söyleyen bir kadın veya tüy bitmemiş oğlan çocuğu olduğu zaman, bunun hükmüne gelince, şüphesiz bunun fitne ve fesadı, diğerlerine kıyasla daha çok ve daha büyüktür i̇mam Şafii bu konuda şarkıcı bir cariyenin sahibi, insanları onu dinlemeleri için toplaması sebebiyle dine sefih sayılır ve şahitliği asla kabul edilmez. Bu kimse namus ve iffeti üzerinde herhangi bir gayreti kalmamış bir kimsedir diyor. Yani deyüstür diyor. Kadı Ebu Tıp da şöyle diyor. İmamın böyle bir kimseyi sefih sayması insanları batıla davet ettiği içindir. İmam Bağdatlıların takbir dedikleri şeyi bile mefruh görüldü. Takbir ise çubukla vurup tıkırdatmaktır. O bunu zındıkların icat ettiği ve onların bununla zahitlik maskesi altında insanları Kur'an'dan uzaklaştırmayı hedeflediklerini söylemiştir. İşte kadının açıklaması bu. Ut tambır ve benzeri eğlence ve çalgı aletlerine gelince bunların hükmü haramdır. Bunları dinleyen fasık olur. Evet. Bu hususta veya diğer hususlarda yeni yeni bir şeyler icat ederek Müslümanların yolundan ayrılanlara katılmamak kapılmamaktır. Müslümana yakışan ve gerekli bulunan İslam cemaatinden ayrılmamaktır. İbrahim Minsa veya Basra Kadısı Ubeydullah bin Hasan el-Amberi gibilerin sözlerine aldanmamaktadır. Evet. Yine Ebu Bekir el Tartushi bu husustaki bir açıklaması da aynı şöyledir. Bu grup Müslümanların topluluğa muhalefet etmiştir. Üstelik bunlar çalgı ve şarkı meclislerini kendileri için bir din ve ibadet edinmişlerdir. Hatta onlar bu toplantıları ayinlerini Cami ve mescitlerde bile icra etmişlerdir. Fakat şu ümmeti Muhammed'in din imamları içinde bunu caiz veya makbul gören olmamıştır. Ben de derim ki münkeratın fitne ve fesadın en büyüğü böyle toplantıların Kudüs'teki Mescidi Aksa, Mina'daki Mescidi Hayf, Mekke'deki Mescidi Haram gibi çok mübarek yerlerde bile icra etmeleridir. Ben bizzat buna şahit oldum ve bazı gayretli Müslüman kardeşlerimizle birlikte kendilerini bundan menetme ve mübarek yerden kendilerini dışarı atmaya azmettik ve attık. Bu olay bir değil, birkaç defa oldu. Hatta bir defasında Hüccet-i Kram'ın tavaf ettikleri sırada bu zavallıların deflet davullu, şarkı ayinleri devam ediyordu tabi ben buna sabredemedim başladım ey Müslümanlar ey Allah'ın kulları bulunan müminler diye feryada birçokları benim sesime kulak verdi ben de kendilerini bu mübarek yerde bu rezaleti irtikap edenleri vurup iterek çıkarmaya davet ettim Allah razı olsun onlar da bana büyük bir anlayışla destek oldular ve hep beraber onları kâbeden dışarı attık aleyküm selamlar abone Evet, şarkı dinleme, ilahi gibi bir şeyi dinleme fısk ve günahtır. Bunu uygulayan fasıktır.